وعلى إخوانهم النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين.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 إن الله واسع من عباده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله هذا ذكر الله وكما يبي قبك كماه الله الرحمن الرحيم وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم وبحمده واللهم صل على رسوله النبي الكريم Ya ilah İlahe'l alemin zahir ve batınınızı en var imani ve Kur'an'ı eylem ve ver eyle. ve şeytanın şerrinden bizleri masumla mahfuz eyle. bize kıyamete kadar hakata hakayf uzmaya hadim eyle. Firmemizi cennet ve cemaallaha şeref ile şeref yab ve sevfiraz Amin, Âmin. O nefis Alhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhtemel Müslümanlar, hak ve hakikatin eşk edilmesi hususunda naşirin ve mübelliğin bilmesi lazım gelen bir kısım prensipler üzerinde duruyordum. Emru bil maruf nehyanil münkere dair meselenin tekniğini az dahi olsa, sizin hüsurunuza getirdim, takdim etmeye çalıştım. Netice olarak, mübelliğin ve mürşidin şunları bilmesi lazım gelir dedim. Onlardan birkaç tanesini size takdimi azmettim. Bunların başında hak ve hakikat, hak ve hakikat ifadesi olarak şefkatle takdim edilmesi gerekir dedim. En büyük mübelleğ ve mürside Allah Kur'anında Rahim diye bize anlatmaktadır. La karjaa ekkum rasulun min anfusikum azizun aleih, ma anittum harisun aleikum bil mu'minin ra'ufu rahim. O alabildiğine şefkatli, alabildiğine refetli, ümmetinden bir insanın küfre gitmesi karşısında kalbi parça parça olacak kadar hassas ve titiz, ve bir insanın imana girmesi için üzerinde tir tir titreyen bir gönle sahip. Bu, sana irşat ve tebliğde öğreten ve pratikte bu mevzuda sana rehberlik yapan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Kur'an'la ifade edilen evsaf-ı celilesi. Mübellig ve mürşit şefkatli olacaktır. Her yere girecek, her yere burnunu sokacak, Herkeste temas imkanını araştıracak ve bulunduğu yerde mensup olduğu insanla hürmetin ve saygının ifadesi olarak onlara faydalı olma çalışacak. Zalime de hadisin ifadesiyle yardım edecek, mazluma da yardım edecek. Mazlumun elinden tutup kaldıracak, zalimin de zulmünün önüne geçmek suretiyle ona yardımcı olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle ifade buyuruyor. Mügalliğ ve mürşit hakkı coşturacak. Hak için gönüllerde heyecan coşturacak, insanları heyecanlandıracak. Hakkı rahatlıkla yaşanır hale getirecek. Hakkın herkes tarafından yaşanmasına zemin hazırlayacak. Gönülleri bu istikamette oluşturacak. Ve batılı yaşamaması için de lazım gelen her şeyi yapacak. Allah'ın getirdiği, gönderdiği her şey hak. Ve Allah'ın emirlerine muhalif olan her şey ise batıldır. Mü'min bu gerçeğe sadık kalarak, hakkı ikame etmeye, batılı ibadet etmeye, silip, süpürüp, götürmeye çalışacaktır. Bu büyük vazifeyi yaparken zerre kadar re'fetten ve şefkatten ayrılmayacak. Haddi zatında emr-u bil maruf, nehy anil münker bir şefkatın ifadesidir. Yin marifetsiz cehenneme doğru sürüklenen insanların önüne kollarını açarak çıkmanın ifadesidir. Alev alev yanan cehennemin içinde yanma müheyyah hale gelen bir cemaati kurtarmak için, itfaiye memuru edasıyla o alevlerin içine girme ve onu kurtarmaya çalışma vazifesidir. Arap gönüllere hayat getirme, Denge ve düzen getirmem, dimalara istikamet kazandırmam, ruhlara tevhit getirme vazifesinin ifadesidir. İnsan ruhu ve şuurunun dağınıklığına bir topluluk getirmem, insan şemlini cem etmem, insanın düzenine bir canlılık ve bir topluluk getirmenin ifadesidir. Ve bütün bunların altında insanlığa karşı merhamet ve şefkat vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapıyordu. Kıyamete kadar bütün mürşit ve übeliler aynı vasıfla ittisaf ettiklerin nisbette tesirli olacak. Aynı vasıfla hizmet ettikleri zaman Allah'ın rızasını kazanacaklar. Ali İslam'a gidemeyeceğim, bir fikir vermek için misalleriyle arz etmiştim bu hususun. İkinci olarak irşad ve tebliğ vazifesini yapanlar, maddi-manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunacak kadar hasbi olacaklar. Sadece ve sadece Allah'ın yüce adının gönüllerde hüsnü kabul görmesi onların derdi olacak ve bunların dışında dert de bilmeyecekler, derman da bilmeyecekler. Sadece ve sadece Allah'ın aziz adının gönüllerde hüsnü kabul görmesin. Bunu yaparken muhataplarından ne maddi, ne de manevi bir şey istemeyecekler. Bu vazifeyi yaparken kendilerine tevdi edilen kutuplük vazifelerinden dahi kaçacaklar. Gaüs olmadan uzaklaşacaklar, devlet reisi olmaya da tenezül etmeyecekler. On kişiye hitapta bulunduğu bir makamdan kendini alıp parlamentoya götürmek istedikleri zaman, Lan. birşad ve tebliğ vazifesinin altında kalmayı tercih edecekler. Hakkı anlatmanın üstünde bir şey düşünmeyecekler. Ve hakkı anlatmalarına tereddüm eden, talepsiz gelen şeylerden de kaçacaklar. O zaman hak sözlerine, sazlarına canlılık verecek gönüllerde hizn-u kabule onlar geçtikleri yerlerden silinmez izler bırakacaklar. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى آل اللّٰهِ Enbiya-i izan, hususin onlar arasında onlara nisbetlenen Enbiya-i size hakkı tebliğ karşısında sizden bir şey talep etmiyoruz. Ne makam, ne mansip, ne büyük görme, ne bizi yüce tanıma, ne maddi bir atiye ve behiyete bulunma bir şey istemiyoruz. Eclimiz, mesuvatımız ve mükafatımız sadece ve sadece Allah'a aittir ondan bekliyoruz. Bizden hoşnut olsun, razı olsun. <gülüyor> ve buna bir tetimme tekmile mahiyetinden, yine irşat ve tebliğ vasifesini çeşitli makamlara ve mansıplara basamak ve merdiven yapma gibim. Yükselirken Kur'an-ı Kerim'i altına koyma manasından böyle hakaret amiz bir işe de tenezzül etmemesi gerektir. Bu Kur'an'ı anlatan insan bir gün halkın omuzlarına basarak yükselip bir şey olmayı düşünüyorsa katiyen bilsin ki bana bir vücrum var Kur'an'ı attı diye Fatullah Hocam. Katiyen bilsin ki onu ayaklarının altına koydum yükseldi halkın omuzlarına çıktım. Mü'min buna dikkat edecek, bu Kur'an'la yükselmeyecek, bu Kur'an'la Allah istikametinde yükselmeye çalışacak, makamına, mansıbına alet etmeyecek. Şayet bir mevizeci bu kademelerden geçmek suretiyle, Kelamullahi size anlata anlatan, sırf bir şey olmak için, gönüllerinize girmek için bunu kullanıyorsan, Kur'an-ı Kerim'e karşı ondan daha büyük cinayet işlemiş, ikinci bir adam göstermek mümkün değildir. Hasbi insan ki bu mevzudan, son soluğuna kadar Kur'an'a sadakat içinde bulunur. Fakat bunu anlattığından ötürü kendisine gelen teveccühleri kumar masasında atıyor gibi kullanmaz, vermez oraya. Kur'an'da Rabbine verir. Ve Kur'an'a gelecek şeylerin Rabbinden gelmesine intizar eder, irtikab eder. Maddi ve manevi her türlü makamdan kaçması lazım 20. asrın mürşitleri. Mürşit kimdir? Ben mürşidin ölçüsünü de veriyorum. Mürşit şefkatli ve refetli olacak. Hekim anlayışı içinde hastalarına eğilecek. İnledikleri zaman inleyecek, rahat ettikleri zaman rahat edecek. Hazlarıyla mütelezziz olacak, elemleriyle müteallim olacak. Cemaatının içinde ağlama varsa o gülmeyecek. Halkın en dununun hayat tarzını yaşayacak. Kendi memleketinde paryalara has hayat tarzını yaşayacak. Vefat edip gittiği zaman eyvah de yoktu diyecekler. Çocukları da evsiz, baksız kaldı arkada diyecekler toplanıp da kendisine bir kulübecik yapalım diyecekler. İnsanlık içinde fani olmuş olacak mürşidin ölçüsü. Ve bu maddi manevi haktan bir şey talep etmeyecek. Hakkı neşretmesine terettüb eden şeylerden kaçacak. Makam ve manzıklarını Kur'an'a dayamayacak. Allah'ın emirlerini anlatmaya dayamayacak. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ifade buyuruyorlar. Hadisin zayıf olması açısından, tenkite mazhar olmasına kulak asmayacak anlatacağım. Seyyidine Hz. Musa devrinde Hz. Musa'nın yanına birisi geliyor. Elinde iple bağlı bir hinzir birisi geliyor. Seyyidine Hz. Musa soruyor, veya Hz. Musa'ya soruyorlar. Nedir bu hınzır diyorlar. Buyuruyorlar ki, bu bana başta iman ediyor gibi görünenlerden. Her uğradığı mecliste seyyidine Musa böyle diyor diyenlerden. Musa'yı ağzından düşürmeyenlerden. Musa diye diye ağzında Musa bitirenlerden. Allah diye diye ağzında laf i Celal'i bitirenlerden. Ama bununla beraber o dediklerinin içinde yoktum. O bunları diyordu sözüne kuvvet kazandırmak için. O bunları diyordu kullanıp bir şey olmak için. O musanın yakını görünmek için. Allah'ın kurbiyetinde bulunduğini ifade etmek için yapıyordum. Bu iç dış başkalığından ötürü Allah onu en erzeli mahluk şekline itibatırdı. İsterseniz siz İsrailiyat deyin. Günümüzde pek çok insan sureti itibarıyla bu hale sukut etmese bile maalesef ve bin kere maalesef sireti itibarıyla bu şeye çoktan sukut etmiştir. Mana yapısı itibarıyla, fersudalaşmış ruhuyla, yıkılmış irfani içiyle çoktan bu hal ve bu keyfiyet içine sukut etmiştir. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunacak sözüyle girdim işin içine. 20. asrın mürşidi post işin değil, o tekke ve zaviyelerde bekleyen değil onlara hakaretimiz yok, onlar vazifelerini yaptılar ve bir seviyede yapıyorlar. 20. asrın mürşidi sahabi anlayışı içinden, dünyaya ait bütün zevkleri terk etmeye hazır ve müheyyam. Bütün acıları, elemleri göğüslemeye hazır ve müheyyan, Evladı iyali terk etmeye hazır ve müheyyan, Dünyaya tekme atma hazır ve müheyyan. Müslümanlar içinde kendisine gelen bir lütuf bir insan varsa ben istemiyorum. Bir başbakanlıksa şu kardeşime verin, bir parlamenterlikse şu kardeşime verin bir reisi cumhurluk ise şu kardeşime verin diyecek kadar, meseleye bel bağlamayan, dünyaya gönlünü kaptırmayan, Allah'ın tecelli Cahi sübhanesi olan, kalbine ondan başkasını koyup şirke ve girmeyen, hasbi gönüller kadrosu. Ne kadar bu işin içindeyseniz, o kadar Allah'la beraber, o kadar davanıza sahip, ve inanın o kadar da sözünüz nüfuz edecektir. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, bunların üçüne temas etmiştim. Bu vazifeleri en ekmel şekilde yapma, bizleri muvaffak kılsın. Bundan sonraki meseleler, arz edeceğim irşad ve tebliğ tekniğine dair, mütekellimle beraber, nasih ve mürşitle beraber, cemaatin topluluğunu da içine alacak, muhatapların durumlarını da içine alabilecek keyfiyetten maddeler ve hususlardır. Bitirebilirsem bu derse bitiririm, bitiremezsem önümüzdeki derse devam ederim. Bunlardan bir tanesi. Müminlerin kusurlarına karşı anlayışlı olmam. Kafirlerin de küfrü ve dalaleti karşısında anlayıştan ayrı düşmemem. Birine karşı anlayış farklı, öbürüne karşı tamamen farklıdır. Mümine karşı anlayış dediğimiz şey mürüvvet ve insanlık şeklinde zuhur eder. Kafire karşı anlayış da idare, sevk, dirayet ve kiaset şeklinde kendisini gösterir. Mümine karşı kalpli olmam mümine karşı efetli ve rahmetli olmam, kafire karşı da alabildiğine mantık, alabildiğine samimiyyat, alabildiğine derin bir içe sahip bulunmam. İrşat ve tebliğde bulunan kimseler, muhataplarının durumunu çok iyi bilmek suretiyle, onları hak ve hakikattan kaçırıcı yolu irşat adına seçmeyecekler, bu duruma düşmeyecekler. Muhatapların nazarında onlar calip ve cazip olacaklar, hak ve hakikatı sevdirecekler. Zira sevdirmek ve tanıttırmak istedikleri şey, mübarek Allah'a iman ve Allah marifetidir. Resul-ü Ekrem'e iman ve Resul-ü Ekrem marifetidir, Kur'an'a iman ve Kur'an marifetidir. İşte bu büyük davaya hizmet ederken onlar bu mevzuda alabildiğini anlayışlı olacaklardır şayet bir yerde bir ehli küfür ve talaletim. ona bir şey anlatayım diye kaçırıyorlarsa, hak ve hakikat adına en büyük cinayet işliyorlar demektir. Keza yine bir yerde, müminlere karşı hususiyle amelinde noksanlı olan müminlere karşı, vazife yapma adı altında onları tenfir ediyorlarsa, yine bilecekler ki katiyen Kur'an'a karşı cinayet işliyorlar. Geçen evsakla beraber bu meseleye de hassasiyet göstermek lazım. Resul-i Ekrem vesselam fertleri karşısında mücrim durumuna getirmemek için tebliğatını umumi olarak arz ediyordu, yapıyordu. Şerefle takvim ediyordu, sözü daha uygundur. O ne kafiri, faciri ne de mümini, günahkar mümini karşısına bir mücrim hayatı içinde almıyordu. O umuma sesleniyordum. Topluluğu içinde tefervata ait bir kusur gördüğü zaman mimbera çıkıyor. Karşısına alıp itab etmiyor, kararlamıyor, tevvihde temkita bulunmuyordum. Mimberden şöyle sesleniyordum: Ya iyyunna sirba'u ala anfusikum, innakum la taduun asma, wa la ghaiban, wa lakin taduun al basir, al qarib al mujib wa kama Ey insanlar! Siz ne bağırıp çağırıyorsunuz? Nefsinize acıyınız, merhamet ediniz. İtidalden ayrılmayınız. Dua ederken siz duymayana ve sağır bir insana gaybe dua etmiyorsunuz. Sizin dua ettiğiniz zat hazır ve nazırdır. Halinize nigahvandır ve sözlerinizi duymaktadır diyordum. Halbuki o muhatabını biliyordum. Kimin bağırıp çağırdığını gözünün önünde görmüştüm. ''Ya Rabbi, Ya Rab!'' Rab ellerini kaldırıp bağıran insana şahit olmuştum. Alıp karşısına söylememiştim. Minberden seslenmiştim veya topluluğa benim size arz ettiğim gibi takdim buyurmuşlardı. Ta o mücrim, o günahkar, hata ve zelle eden halk içinde, halk arasında, sözün nereye geldiğini anlamış ve dersini almıştı ondan. Ve yine Rasul-i Ekrem ve buyuruyor. İmamlarından bir tanesinden şikayet geldi kendisine ulaştım. Ya Resulallah öyle namaz kıldırıyor ki uzatıyor, neredeyse bana cemaatı terk ettirecek. Allah Resulü yine topluluğa seslendiler. يَا اِيُّهَا النَّاسِ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّر۪ينَ فَمَنْ اَمَّا النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزِ فَاِنَّ خَلْفَ وَالْدَّع۪يفَ وَالْكَب۪يرَ وَذَا الْحَاجَةَ Ey insanlar! Sizden pek çoklarınız halkı ibadet-ü taattan ediyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Herhangi biriniz cemaate imam olduğunuz zaman namazı hafif tutsun cemaatin durumunu nazarı itibarı alarak. Zira onların içinde zayıflar vardır, yaşlılar vardır, ihtiyacı olanlar vardır, farzını eda edip hemen dışarıya çıkmak isteyenler vardır demek suretiyle umuma tahmin buyuruyor ve sokaklardaki sesi de şu İdris-i Ekrem'in Sadri evvelden. ''Ya Yuhanna, قولوا لا إله إلا الله تفلحون. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin, felah bulun ve kurtulun diyordu. Biz bunlarla şunu görüyoruz. Sonunda misalini tevafukların getirdiği vakaları size arz edeceğim. Şunları şunu anlıyoruz bundan. Akva hakikati neşir ve teblidem, ne şahısları tecrim etme, karşına alma, suçlama mevzu, ne de doğrudan doğruya bir zatı muhatap olarak karşına alıp sana bir şey anlatıyorum havasını uyarma mevzu. Evet. Belki umum topluluklara hitap ederken bundan istidatlı fertlerin bir şeyler alabileceğini imtizar etme. Yağan yağmurdan herkes kendi kabiliyetine göre bir şey aldığı gibiyim. Esen havadan istidatlar mütenebbih olduğu gibiyim. Gelen şualardan, katreden reşaya kadar ondan çiçeklere kadar herkes kabiliyetine göre istifade ettiği gibiyim. Feyzi akdestten esip gelen şeylere zinesini açan kimseler istifade edeceklerdir. Aksi ne olur? Aksi küfür cihetinden meseleyi ele alalım teknik hata Mülhitleri çağırırsınız. İnkarçıları çağırırsınız onları ikna etmek için ve oturursunuz bir münazaraya. Onlarla konuşmaya tutulurdunuz. Halbuki siz onları çağırırken hazırlıklı gittiğiniz gibi onlara bir şey illa da kabul ettirme maksadıyla gayesiyle gittiğiniz gibi onlar da kabul etme niyetiyle gelmektedirler. <gülüyor> Çok defa belki hakikat bu niyetle gelenleri dahi size getirecektir. Ender dahi olsa olmuştur bunlar. Mesela Ağa kabul etmiştir. Husayn kabul etmiştir. İmranın babası. Ender dahi olsa kabul edilmiştir böyle. Hazırlıklı gelenler dahi erimiştir. Fakat karşısında eridikleri kimsen Fahri Kairat Efendimizdir Sallallahu Aleyhi Vesselam. Ama bunun yanı başında yüzde 98 Gayiba seslenirken istid istidatların kabiliyetlerin istifade ettiğine şahit oluyoruz. Yüzlerceye, binlerceye açılıyor, saçılıyor, dökülüyor, içimizi çerh Leyla Leyala derdimizi döküyor. Gündüzleri kendimizle beraber ağlattırıyoruz. İstidatlar seçiliyor, hak ve hakikati kabul ediyoruz. Karşınıza alacağınız mülhitle konuşuyorsunuz. Siz ne anlatırsanız anlatınız, o anlattığınız şeyleri naksedecek şeyler düşünüyor kafasında. Siz Allah'ın varlığına ve birliğine binlerce delil getiriyorsunuz. Siz her getirdiğiniz delile onun şeytanı yeni bir tereddüt ve şüpheyi hikaye ediyor karşınıza çıkıyor. Çünkü o gelirken mağlup olmayı kabullenerek gelmemiştim. Belki bunu ilzam eder karartır sesini keserim düşüncesi niyetiyle gelmiştim. Bir enaniyeti vardı onun. Belki elli defa aleyhissalatü vesselam Yahudilerle karşı karşıya geldi, Aleyhisselatu vesselam. Arş çağlayanlar halinde akıp akıp kalbine gelen zat. levlâke levlâk ile taçlanan zat. Allah tarafından teşrif edilmek suretiyle semaların eteklerini mücevherlerle dolduran zat. Elli defa Yahudilerle konuştu da bir tanesi La ilahe illallah Muhammedun Resûlullah demedi meseleye çok dikkat edeceksiniz. Evet. Halbuki bunlardan Abdullah İbn-i Selam, Mefkari Mevcudat Efendimizin durumunu tecessüs etmek üzere, ilk teşrif buyurdukları zaman, Medine-i Taire'de saadethanesine geldim. Davranışlarındaki ciddiyeti tecessüs ettim. Mahabet-i altındaki vaziyetine baktım. Allah'a imar etmiş bir insan ciddiyet ve vekarını kendisinden müşahede ettim. O tatlı mütebessim çehrenin arkasından Allah'a hesap verme, endişe ve korkusunun yer yer çizgiler halinde kendisini göstermesini müşahede ettim. Ve şöyle dedi, vallahi bu simada yalan yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordum. İlzamla insan mümin olmuyor hak ve hakikatı daha belki prensiplere de dayanarak, umuma neşrettiğimiz zaman istidat ve kabiliyetler ondan istifade ediyorlar. Binaenaleyh mürşit ve mübelliler, ille de falanı filan irzam edeceğim diyen, mülhitleri münazara varı karşılarına alıp onlara bir şey anlatmaya kalkmasınlar. Zira evvela ellerinde bulundurdukları delilleri deşifre etmiş olacaklar. O inanmama maksadıyla oraya gelecek. Siz de bütün delillerinizle döküleceksiniz. Kainatı konuşturacaksınız. Zerrelerden bahsedeceksiniz. Makrualemle mikrualem arasında mekik gibi gelip gideceksiniz. İlim bulunaca nesinde bulunacaksınız. Çeşitli insicamlar kendisine takdim edeceksiniz. O bütün bunları yakalayacak. Ve dışta, mekteplerde, talebeler karşısında Bunları nakzedici şeylerle yeniden onları senin aleyhinde kullanacak. Eğer eminsen katiyen onun küfrünün başını kıracağına, delillerinin bütününe top attıracağına ve senin karşında dize gelip la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğine, o zaman ona malzeme kaptırmayacak, delillerinin istimal edilmesine imkan vermeyeceksin. münazara varı yapılan konuşmaların irşat ve tebliğ adına hiçbir faydası olmadığına, bütün mücrim, bütün cürümlerimle, mücrim halimle ben, 25 senelik hayatımda binlerce vakayla şahit bulunuyorum. Söylediğin her şeye üsnü kabul gösteriverat evet doğrudur, doğrudur demelerine rağmen, fakat yine iman etmeden gittiklerine ve gidip de bir daha geriye gelmediklerine, Gelip dinleme uzumunu duymadıklarına binlerce vakaya şahidim. Ama sen hiç farkına varmadan, herhangi biriniz hiç farkına varmadan bir yerden fazayitlaka boşla bir kelime bırakı verirsiniz. Evet. O kelime bir tohum gibi pek çok gönlün içine girer, pek çok gönüller ruh şeyimler halinde yeşermeye başlar ve siz bunun farkına varamazsınız. İkinci ışıkta mesele de siz yoksunuz o var. Birinci şıkta ise siz varsınız, o yok. Siz münazara da hasmınızı ilzam ceberutuyla, cebbarlığıyla, büyüklüğüyle, bilgiçliğiyle orada bulunduğunuz müddetçe Allah yok oradan. Tesir de yok oradan. mürşit ve mübelliği Allah'ın bulunmasına, rızailahinin ilahinin bulunmasına... Karşıdaki ferdin o şahsın enaniyetiyle bulunmamasına <gülüyor> ve kendisinin de enaniyeti orada bulunmamasına dikkat edecek. Adeta fezayı ıslaka, boşluğa sesleniyor gibi seslenecek. Ya ey nas, kulü la illallah tüplihûk. Ey insanlar, Allah birdir deyin, Mabudu mutlak maktudu bil istiklaka teslim olun, ta felah bulasınız. Bu meselenin birinci yönü, ikinci yönüne gelince arz ettiğim gibi resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teferruata ait meselelerde dahi halkı umumen karşısına alıyordu. Bir villa mevzuunda Hz. Ayşe'nin başına gelen bir hadise vardır. Esiri hürriyete kavuşturan kimse onun mevlası olur ve aralarında miras cereyan eder. Bu mevzuda yanlış tatbikatlı bir aile, Hazreti Ayşe'ye karşı bir teklifte bulunuyorlar. Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe o mevzuda yapacağı şeyi söylüyor. Ve sonra halkın karşısına çıkıyor. Ey insanlar ne oluyor size diyor. Halbuki onu değen bir zattı ve biliyordum. Ne oluyor size? Kim bir insanı hürriyete kavuşturursa bile ona aittir. O onun mevlası olur diyordu. Kütüb-ü fıkhiyeye ait bir meselemdir. Sizin bunu anlamanız veya anlamamanız çok mühim değil. Asıl anlamanız gereken şey şudur. Kusur ve seyyahatın şahsı karşınıza alarak anlatmamanız keyfiyetim. Resul-i Ekrem umuma sesleniyordu ve hüsnü kabul görüyordum. Bu mevzuda en ciddi ve en mühim mesele de şudur. Bir az evvel kısaca temas etmeye çalıştım. Gönüllerde hakikatin hüsnü kabul görmesini, yapacak, işleyecek Allah'tır Celle Celaluhu'nun. Habibi edibine inneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah yehdi men yeşan. Habibi zişanım, sen istediğini hidayet edemezsin. Allah kimi dilerse hidayet eder. Yehdi men ve yuzillü men yeşan. Hidayeti yaratan odur, talaleti yaratan da odur. Müslümanlığı sizin içinize koyan odur. Binaenaleyh bir nur ve nuraniden ibaret olan, İslam'a ait, usulüne ve ruhuna ait her şeyim, sizin içinize koyacak ve sevdirecek Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse dikkat buyurun. Allah tesir ettirmek için, gönüllerde o işe üstü kabul göstermek için, o meselenin kendi rızası istikametinde yapılmasını ister. Kendi rızası istikametinde yapılmayan bir şey Allah tesir vermez. Binan siz orada, bir kahraman bir herkül edasıyla bulunduğunuz müddetçe rıza-ı İlahi'nin mevcudiyetini düşünmek mümkün değildir. Karşı taraf orada ile arzı didar ettiği müddetçe, hak ve hakikatin onun gönlünde üstün kabul görmesi de mümkün değildir. Enaniyetten uzak olduğunuz müddetçe tesir edeceksiniz. Tekrar edeyim binlerce vaka var. Haberiniz olmadığı bir yerde, beğenmediğiniz bir pozisyondan Allah sizi müessir kılıyordan, çağlağanlar gibi akıp gittiğiniz işlerde ve meselelerden, meselelerin geriye teptiğine dehşetle ve ürperti verici bir geriye teptiğine şahit oluyorsunuz. Öyleyse mürşit ve mübelliler aradan kendilerini çıkararak doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ı mülahaza içinden Hakkı sevdirme, hakikati gönüllere hakim kılma istikametinde yaptıkları bu büyük vazife ve davada doğrudan doğruya muhataplarını karşılarını alıp hele bu arada tecrîm, tadil ve tekvir eder mahiyetten, hele onların prensiplerine toslar mahiyetten meseleyi örselemeleri katiyen caiz değildir. Ve tefer teferruatına dair ayrı bir meseleyi daha arz edeyim meseleleri büyük gördüğünüz meseleleri çevrenize anlattığınız zaman, bu cemaati ben mürşitler ve mübelliler cemaati kabul ettiğim için arz ediyorum. 20. asırda farz-ı ayin haline gelmiş bir vazife ile mükellef olan, o asrın cemaatinin istisnası hepsini aynı hava içinde müteahil ediyorum ve müşahede ediyorum. <gülüyor> Mürşit ve mübelliler çevrelerinde çeşitli kimselerin, çeşitli meşreplere, mizaçlara ve mezaklara zâhip ve salik olacaklarını düşünecekler. A grubundan insanların bulunduğunu düşünecekler. B grubundan insanların bulunduğunu düşünecekler. İdare-i kelam ederken, Rabbin kendilerine bakışını nazarı itibarı alacaklar. Nasıl konuşmamızı istiyor, nasıl idare-i kelam etmemizi istiyor, o mülahaza ile idare-i kelam edecekler. Oturduğu zaman inelemeyecek. Kendisi siyasi olduğu için siyasete davet yapmayacak. Ve kendi siyasi olduğu için gayri siyasiye ine sokmayacak orada. adam. Keza kendi siyasi olmadığı için siyasi olan o da ine sokmayacak. Kendisi A grubundan bir tarika mensup olduğundan dolayı B'yi inelemeyecek Tanrı teşhide bulunmayacak. B'ye mensup olduğundan dolayı A'ya kahriye ve lanet okumayacak. Allah Celle Celaluhu yümün ve bereketi kaldırır. Kutbul aktaplar arasında dahi olsam, birbirlerine karşı bu türlü davranış, güneş gibi olan, şule ve olan uzatları zatları, katran küpü haline getirir, tesirsiz kılar. Her mürşit, bütün cemaatlere evvela saygılı olmasını bilecektir. Kendi çevresinin irfanına ulaşma havası içinde, çevresine saygılı olmasını bilecektir. Ağzından çıkan her lafın, her mümin tarafından hüsnü kabul görmesi havası içinde onu eda edecektir. Ve her şeyin evvelinde ve sonunda da, Rabbin hoşnuttuğuna dikkat edecektir. Allah müminlerin aleyhinde söylenen sözü sevmiyor. Allah, Allah diyenlere, Resulullah diyenlere tanü teşride bulunanları sevmiyor. Allah müminleri çekiştirenleri sevmiyor. Derecesine göre la ilahe illallah'la dahi sadece Allah'la münasebet, Kur'anların aleyhinde bulunmayı Allah sevmiyor. Yeryüzünde ne kadar Allah diyen varsa Allah'la münasebetinin kuvvetinin nisbetinde her fan onlarla münasebete geçecektir. Onlarla hem hal olacaktın ve yeryüzünde Allah'tan uzaklığın nisbetinde ne kadar milal ve topluluklar varsa, onlardan uzaklığın nisbetinde Allah'a yaklaştığı kanatı içinde olacaktır. Bu Allah'ın ölçüsü. Mürşid ve mübelliler, bu ikinci maddede üç yönünü arz ettiğim hususlara çok dikkat edecekler. Kafiri karşısına almamayam ve bir cürüm işlemiş mümini karşısına alıp tecrüm etmemeyem, Meşrep, mizac ve mezak ayrılıklarından dolayı fertleri kendi davasına, izvine, kiliğine davet etmemeye dikkat edecekler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a çağrıda ve davette bulunacaklar. Bir diğer madde arz edeyim. Muhatabın durumunu bilme, kültür seviyesini bilme, şüphe ve tereddütlerinin çeşidini bilmem ısrarla bir mesele üzerinde duruyorum. Yapılması lazım gelen bir meseledir. Herhangi biriniz bu mevzuda Allah'ın hoşuna gidecek bir mümin olabilirsiniz. Şahsi hayatınıza ait yönünüzden. Fakat yine bir mümin olarak size terettüp eden bir kısım vazifeler vardır ki, siz hem bu vazifeleri yapmak hem de tekniğine göre yapmakla mükellefsiniz. Topla, tüfekle üzerinize gelen kimselere karşı, siz koşsanız kendinizi aslanız cihad etseniz, bir vazife yapmış olsanız bile fakat bir yönüyle cinayet işlemiş, kendinizi ölüm tehlikesine atmış olursunuz. Binaenaleyh ona karşı nasıl gidilecek onu bilmek de vazife içinde ayrı bir vazifedir. Dikkat buyurun. On defa, yirmi defa hacca gidenlerden bir defa gidene kadar dikkat buyurun. Teaccüdünü kaçırmayandan, duhasını kaçırmayana kadar dikkat buyurun. Evinizde on iki yaşına girmiş namaz kılmayan bir kız çocuğu varsa yakanızı el Allah'ın elinden kurtaramayacaksınız. Mektebe gidip de namaz kılmayan bir dinsiz evladınız, bir yeğeniniz, bir torununuz, muhatap olarak karşınıza alacağınız bir yakınınız varsa sizin değil Beytullah'ın etrafında metasta dönmeniz, melekler gibi meleği âlaya, sidretü müntahaya kadar yukarılardan dahi dönseniz, sizi kurtaramayacaktır katiyen. Nasıl küfür ve küfranım, dalalet ve tuyanı karşısında vazifasını yapmayan insan kurtulamayacaktır. Bugün hak ve hakikate tercüman olmak farzayındır. ı Cem ü zamanıdır. Boyunduruğu yere konmuş ve iş durmuştur. Fardan farta herkes bu vazifeyi yapacaktır. Vazife-i ikameti kıymetine uygun yaşamıyorsan, yaşamıyorsan öyle hayata lanet alsın Allah öyle hayatın Assasiyetle üzerinde duruyorum. Mümin vazife yapacak, nasıl vazife yapılması gerektiğini de bilecek, o da ayrı bir vazifedir. Muhatabın umumi durumunu bilmesin tereddüt ve şüpheların hangi çeşitten olmasına inmesi vazifelerinden bir tanesidir. Karşınıza aldığınız kimse ilimden, fenden bahsediyorsan, siz elinizdeki mızraklı ilmihal ona bir şey anlatamazsınız ki, siz keşif ve kerametle ona bir şey anlatamazsınız ki, İki üç tane sarhoşa bu mevzuda bir şey anlatsanız bile, aklını ikna edemedikten sonra bir ilim adamına bir şey anlatamazsınız ki, Zira harikulade şeylerle karşısına çıksanız Diyecekler ki Bornova'nın göbeğinde adam çadırını kurdu Buğdayları yukarıya doğru yürüttü Başında onun da sarısı vardı ve sakalı vardı Buğdaylar yer çekimi kanununa ters olarak Newton'u da alt üst ederek Einstein'ı da alt üst ederek yukarıya doğru koşuyorlardı Diyecekler size İşaret etti kapı geldi yanına ve şöyle bir parmak işareti yaptı, pencereler açılıp kapanmaya başladı. Ve sizin, gayb ait getirdiğiniz tablolar onda tesir icra etmeyecektir. İnsan bir kalp his değildir sadece. Onda bir akıl ve muhakeme vardır. Yanı başında kalp vardır. Akıl ikna edilecek, kalpte Allah iman nurunu yakacak. Sadüddin-i kendisine delilleri anlatacak, irşat edeceksin. Allah da kalbinde iman nurunu yakacak. İşte iman budur diyor. Binan Ali sadece hisleriyle kapılmış giden bir kimsem. Bir gün tepenin bir yerinde dönü verecektir. Hisleriyle kapılmış giden kimseden büyük fedakarlıklar da beklenemez. Muhatabın durumunu bileceksin. Halbuki zamanımızın zavallı insanım. Zavallı okumuşum. Zavallı mürşitçiyim. ''Zavallı hocacığım, bize kaldıktan sonra bu hale geldin. Devrini devrinin kültürünü bilemediğinden ötürü nesline bir şey anlatamadın. Elde tesbih, dilde la ilahe illallah, evde birisi var mavo mavo diye türkü söylüyor. Neredesin mümin sen? Sokağında o türküyü söylüyor, neredesin? Onun aklını aşacak kadar aklın yoksa kafanı doldurman lazım.'' Şayet neslini irşad etmek istikametinden sana yıldızlara seyahat farz olsam gidip onu oradan alıp getirip onu anlatma mecburiyetindesin. Ne işime gelir benim Newton mu Einstein ama neslinin derdi budur. Fizik on ikisinden vurdular onu. ile dize getirdiler. ile canı başına yıktılar. Sen Allah'ın aynı sanatlarını kullanacak onu yüceltecek ve yükselteceksin. Kainatta her hadise bir dil ve daldır. Bunu Allah'a iman edenler bilecektir. Kur'an-ı Kerim'de bin yerde Allah hayatı tek tekviniyeye dikkati çekiyor. Yıldızın harekatına, atomun harekatına dikkati çekiyor. Kur'an benim kitabımdır diyen insan bunları bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktı işte o kadardır. Mürşid ve mübelli muhatabının durumunu bilecek. Bilecek ki haline göre ders versin. Yoksa o mağarada konuşuyor, sırtını dışarıya dönmüş. Öbürü kainat içinde, cevelan içinde dönen bir insan, mağaradaki insanın dıştakini anlatacağı bir şey yoktur. Ve bir buçuk asırdan beri bütün irşat müesseselerimizle biz, mağaranın içine kapanmış, sırtımızı dışarıya dönmüş, kendi cemaatimize esrarengiz şeyler anlatıyoruz. Sana bir şey anlatacağım ama dünyanı terk et. Aklını muhakkaten bırak. Kalbini de dışarıda koy, şöyle küflüyü şu dehlize gel, gel de ben bu etli yerde sana bir şeyler anlatacağım diye. Aklın almadığın, mahakemeye gelmeyen, günün anlayışı süzgecinden geçirilmesi mümkün olmayan, esrarı perdeleri varasında bir kısım esrarengiz şeyler anlatma, sadece onun dimağını bulandırma, küfrünü artırmadan başka bir şey yaramayacaktır. Sahabi kendi devrinde irşat ve tebliğ vazifesini yüklendiği zaman, o vazifenin hakkını vererek yüklenmişti Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Toplulukları anlatırken kendi devrinin kültürünün çok fevkinde meseleyi anlatıyordu. İmam-ı Gazali kendi devrinin kültürünün çok fevkinde anlatıyordu. O bir mücedditti. Batılı Gip gibi, Renan gibi kimseler diyorlar ki, biz hayatımızda onun kadar kendi devrinin kültürüne vakıf ikinci bir insan bilmiyoruz. İmam-ı Rabbani kendi kültürü seviyesinden anlatıyordu. Mevlana Halid-i etrafa gönderdiği kimseler o devirde, ne atmosferin kesafeti biliniyordu, ne yer çekimi daha ciddi bizde yaygın hale gelmişti. Fakat kürsülerden onun halifeleri vaadu nasihat ederken, Ayat-ı Tekviniye'yi konuşturuyor, Kur'an'ı onunla tercüme ediyor ve gerçek Hz. Muhammed tercümanlığına tercüman oluyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi muhataplarının durumunu bilemeyen, kültür seviyelerine göre oynak olamayan, uçurumların dibine inemeyen ve zirvelere de kanat çırpıp çıkamayan bir insan mürşit değildir. Çekilsinler mezarı müteharrikler, daha hakiki mürşitlere yol açılsın, zira bulundukları müddetçe bakışı bulandırıyor, gönüllerde şüphe ve tereddüt yıka ve imal ediyorlar. Güzel hal kafi değildir. Onun da olup olmadığını bilmiyoruz. Güzel hal olsaydı bir büyün ifadesi içinden. Eğer bir insanın teessürden kalbi durması gerekiyorsa, bir genç imansız olduğu sözü karşısında inanan o kalbin atom zerretâd edince parçalanması gerektir. Nerede kalbi parçalanan hocalar? Nerede kalbi parçalanan reisler? Nerede kalbi parçalanan müftiler, nerede kalbi parçalanan meşayih, alemi İslam yıkılırken üst üste, enkaz haline gelirken, enkazı fareleri barındırma hale gelirken, nerede kalp taşıyorum diyen insanlar, niçin kalpleri durmadı ve ölmediler? Nerede Allah'a ve Resulullah'a bağlılıkları? Kaçlarını aldı kaçtılar. Daha daha dolaştılar, deliler arasına karıştılar. Ya bu hale bir derman ya dönemeyeceğiz ya Rabbi dediler. Çıkardıkları feryat içinde boğulup gittiler. Müşit devrini bilecek, bin bir sancının içinde kol gezmesine karşılık, dünya ve dünyaya ait her şey istihkar havası içinde, Muhakkaten cenneti dahi görmeme havası içinde o, kendisine terettüp eden vazife yapmaya çalışacak. Devrini bilmeyen insanın kendi cemaatını anlatacağı bir şey yoktur. Hususiyle arz ettim başından. Bu mevzuda diğer ikinci bir husus vardır ki o da şüphe ve tereddüdün çeşidini keşfetmem. Sen hasımdağının hangi dertle dertli olduğunu bilmiyorsan onlara bir şey anlatamazsın ki. Bil illa tıkıl sonra müdavete pasaddi, her merhame her yaraya derman mı sanırsın? Elin aldığın her kitabın, içtimaimiz içinde meydana gelen dertlere derman olacağını mı zannediyorsun sen? Bol bol iktisadiden, içtimaiden bahsediyorsun. Yatırımdan bahsediyor, fabrikanın yanına gidiyorsun. Kafanı çarklara kaptırmış muttasıl onlardan bahsedip duruyorsun. Ama milletin derdi nedir, bunu biliyor musun? Millet imansızlık derdi içinde iki büklümdür. İnkar vardır. Resul-u Ekrem bu inkar şebekesi karşısında ne yapmıştı sallallahu aleyhi ve sellem? Halka hak ve hakikati anlatmış, inandırmıştır. Siz atom kursanız bu memleketten, şu başındaki imansızlar bulunduğu müddetçe, alâ rafinerinde yaptıkları gibi kum torbaları çakların içine sokacak ve orayı berhala edeceklerdir. Neslinizin içine iman koymadıktan sonra, Allah'a teslimiyeti koymadıktan sonra, ordular olsanız, en dehşetli militarist idareler kursanız, yine gençliğin içine inemeyecek, sinemeyecek nizam ve intizamı getiremeyeceksiniz. Derdi bilmek lazım ki tedavi yollarına tatlı edilsin. Sen muhatabının tereddüt ve şüphe çeşidini bileceksin. âlem İslam üç asırdan beri, üç asırdan beri muhatabının durumunu bilemediği için cihana seslenemedin. Devamlı kendisine sesleniyorlar. O cihana hitap edemedin, mütekellim olamadı, hep muhatap oldu. Muhatapta da layık bir muhatap olamadı, liyakatlı bir muhatap olamadım Hiç olmazsa fünunu müspetesini alabilirdi heyhat nerede? 60 sene evvelki kitapları tıbbiye'mizde tercüme edip anlatıyoruz. Diş hekimliğinde 60 sene evvelki kitapları anlatıyoruz. Batı'da bugün yeni icatları biz bilmiyoruz. Bunlar dikkat çekici, cazip mevzular olarak sadece bir kısım ilim, fen ve teknik mecvalarında neşrediliyor neşledildiği yerde kalıyor, arşivlerde kalıyor. Keşke muhatap da olabilseydik. Muhatap olamadığımız gibi ama hiçbir zaman mütekellim olamadık. Kur'an'ı elimizde taşıyan cemaatiz. En müthiş ses var elimizden. Semavi söz var elimizden. Hazreti Muhammed var arkamızda, zahir. Evliya ve aktab var önümüzde, rehnumam. Fakat bu yolda biz cihana seslenemedik. Çünkü o sesi, o sözü bilmiyoruz. 20. asır ayrı nameler getirdim. İlim karşımıza ayrı namelerle çıktım. İstimai değişik hüviyette arzıp idare ettim. Halbuki biz üç asır evvelki dünyayı yaşıyoruz. Üç asır evvelki dünyayı yaşıyoruz. Meseleleri üç asır evvelki dünya içinde çözmeye çalışıyoruz. Mümin meseleleri yaşadığı asır zaviyesinden açısından anlatacak. Muhatapların durumunu bilecek. Ta seslendiği zaman sesi hüsnü kabul görsün, ma kes bulsun ve bir yönüyle de şüphe ve tereddütler bilirsin. Milletin derdi nedir? O midesinden kanser olmuş. Bağırsaklarında ayrı bir dert var onun. Bacaklarında da kandıran var onun. Beyninde de bir uğur çıkmış sonkluyor şakakların. O bu hal içinde kıvırım kıvırım kıvranırken acemi hekimlerin yaptıkları gibi getirip onun sırtından kan al almanın ona kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Şairin şairin ifadesiyle, şah damarından kan kaybeden adama penisilin vurmanın hiçbir faydası yoktur. Evvela derd nedir onu bileceksin. Bu top yeküm bir millet halinde bilinmesi zaruri olan bir şey olduğu gibi, ferden ferda lazife yaparken de her fert, her mütekellim, her mürşit karşısındaki kimsenin derdini bilecektir. Öyle, öyle an olacaktır ki sen muttasıl üç saat anlatacaksın. Anlatacaksın ama derdinin yanına sokulmadığın için kalkarken, karşındaki adam sadece hamakatine de inanmış olarak kalkacaktır senin. Bir şey anlatamayacaksın ona. Sen çeşitli meselelerden den vuracaksın. İslam'da da sosyal adalet var diyeceksin. Onu şirin göstereyim derken ona da hakaret etmiş olacaksın. Çeşitli şeyler getireceksin. Halbuki karşındakinin derdi bu, de bu değildir. Karşındakinin derdi Allah'ı inkar etmesin. Resulullah'ı tanımamasın. Hayatını ahirette Allah'a hesap vermeye göre tanzim etmemesin. Öyleyse onun derdine inecek meseleyi baştan alacaksın. Kur'an ikra, Bismi Seni yaratan Rabbinin adıyla oku demek suretiyle. Hayat-ı de hilkat gibi bir muammaya dikkati çekiyordu. O güne kadar da felsefe Epikür'den, demokritten, Eflatundan Sokrat'a kadar, Resul-i Ekrem devrine kadar gelmiş bir sürü filozoflar. hilkat mevzuu ele alınmış, tahlil edilmiş ve incelenmiştir. Herkesin az çok ilk yaratılıştan ve sonra bir sperm anne karnında, bir cenillik safhasının başlamasında malumatı vardı. Kur'an ilk hilkata dikkati çekiyor. Yeryüzünde dolaşın gezin, hilkat nasıl başladı? İzah edin diyor. Mebhut kalacak, <gülüyor> izah edemeyeceksiniz dün izah edemediler. Bugün izah edilemiyor. Yarında izah edilemeyecek Allah'a verilemedikten sonra. Bir kısım nazariyelerin ötesinde bir şey söylenmemiştir. Dikkat buyurun. Kur'an'ın başı ilk tersi Allah'ın gücü adını hatırlatmam. Onun şerefi, izzeti, azametiyle işe başlamak suretiyle. Hilkat noktasına dikkati çekme oluyor. Ayatı tekvinîye okuyacaksın. Bu Kur'an'da satır satır anlatılan her şey, ayat-ı kudret ve irade ile adeta sadef katmalı sanat eserleri gibi kainatın simatına kakılmış ve tezgin edilmiştir. <gülüyor> ayat-ı tekvüniyeyi okuyacaksın. Muhatabın şüphe ve tereddüdü hangi cinsten onu bilecek, derdine inecek, derdini dinleyecek ve derdine göre derman vereceksin. 20. asırda, taklit tamamen iflas etmiş. Birkaç tane saf kimse arkasındaki birkaç tane saf kimseyi belli bir yüz binanın arkasında dolaştırsa bile bu çok da ümit verici bir şey değildir. Haddi zatında bütün bağlar kopmuş ve her şey dağılmaya müheyyadır. Dağılmaya müheyyadır. Öfkelendirmenin, öfkelendirmen ruh ruhaliyetinin ayakta tutması, bahis mevzu olmasa, Belki ben bu çepenin adamıyım diyen pek çok kimseler çok kısa zamanda mukavemet edemeyecek Dağıştay'ın çil yavrusu gibi dağılacaklardır. Kapalı Arzettin düşünürseniz anlayacaksınız. Ama imanı içine koyan kimse cehennem numun hadiseler karşısında dahi pençeleşecek ve aşacaktır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle yılmayacak ve dönmeyecektir. Muhatabın tereddüt ve şüphesini bilme ona inme. Bu da bu hususlardan bir tanesidir. Aleyhisselatu vesselam kendi devrinde şüpheleri teker teker izale ediyordum. İçinde tereddüdü olan insanların şüphelerini teker teker izale ediyordum. Ve herkes aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanıyordum. Ve onun için idi ki evlerini, yerlerini, çoluklarını, çocuklarını terk edebiliyorlardı. İnsanı bu ruh yüceliğine getirebilmek, onun imanını kıvama kavuşturmaya, olgunlaştırmaya bağlıdır. Siz müminin imanını bu hale getirmedikten sonra onu bu denli canlı, kanlı, hareketli kılamazsınız. Buna bağlı diğer bir husus tarzedeceğim. İki kelimeyle bunu da hülasa edeyim. Mürşit muhatabını bilecek. Devrinde neler geçerliyse onlara gahban olacak hislerle aldanmayacak ve aldatmayacak. Belki hissinin yanında kalbi, kalbinin yanında aklı, aklının yanında muhakemesiyle meselelerin içinde bulunacak. Bütün hadiselere topyekûm birden bakacak. Bütününü birden görme terkib ruhuna ve şuuruna sahip olacak. O zaman çevresine müessir olacaktır Allah'ın tevfikiyle. Ama tek başına bu şartta değil, evvelki şartlarda var. Rafet şefkatin yanında hasbiliği, hasbiliğin yanında makamdan cahtan kaçma, makamdan cahtan kaçmanın yanı başında aynı zamanda muhataba verilmesi gereken şeyi kendi ölçüleri içinde verme, çok iyi bilmem. Ürkütmeme ve kaçırmama ve bunun yanı başında da muhatabın kültür seviyesini bilme. Hangi ilimden dem vuruyor ona vakıf olma ve şüpherleri naralarda dolaşıyor onları bilmem. Ta bilmeden yaparsan sen bir kere de kaçırırsan bir daha senin gibi birisinin yanına da gelmez. Burada antiparantiz buğusa dikkatinizi çekeyim. Halkımızın pek çoğunu şaşırtan bir husus vardır. Çok mülhitlerin çocukları mütedeyyin oluyor. Allah'ı Allah kabul etmiyor çocuklar var geliyorlar de okuyorlar. Diyor ki, babam bana diyor, camiye gidersen keserim seni diyor. Ben yine geldim diyor. Fakat şimdi bundan sonra adım adım takip ediyor, gelirsem zincire vuracak. Tıpkı devri Risalet Penai gibi. Ben Avrupa'ya kaçmayı, orada Müslümanlığı ra rahat yapmayı düşünüyorum. Ne dersin bana diye soruyor. Öylesi de var ki bunu da gördüm. Tipi tipinden. Ama babası tekke ve zaviyeden çıkmıyor. Cami mihrabında bir adam, onun minberinde bir adam, hayatım boyunca bir yakınlarımdan bir tanesinin böyle olmasından hep ödüm koptu. Allah'ım, ya bir yani, ya bir yakını, ya bir akrabayı böyle mühdit yaparsan ödüm koptu. Kalbim durur benim dedim, endişesini taşıdım. Ve belki bir hususta beni değişik bir karara sevk eden de, böyle bir canavarın başında bulunma endişesi oldu, belki. Mümin çok hassas olacak, aziz bildiği şeyleri bilecek. Müminlerin evlatları zındık. Mümin ama evladı zındık. Hicab bayramda birine uğramıştım. Saf saf birisi konuşurken şakır şakır gözyaşlarını döken saf Allah'a bağlı birisine. O kadar kendine göre derin gönül, gönlü derin ki kendinden belki daha derin bir insan bilmiyor. Biraz sonra yüksek bir okulda okuyan çocuğu yanıma gelince, hele onun hava, durum ve düşüncesini öğrenince, mav mav diye türkü tutturduğuna muttali olunca yıkıldım ben, o binada başıma yıkıldı beraber. Yani... Keşke sen bu kadar saf olmasaydın. Ama bu çocuğu la ilahe illallah deseydi, Muhammedun Resulullah de sadakat içinde bulunsaydı. Heyhat! Neden böyle acaba hiç düşündünüz mü? Çok kafirin çocuğu mümin oluyor, çok müminin çocuğu da kafir oluyor. Neden? Allah'ın işi. Fakat kâfiri bir esvap var. Li kulli şeyin sebeben fetva sebeba. Zulkarneyini day Allah yürütürken sebeplere bağlamak suretiyle yürüttürüyor. Çocuk öde neşet ederken belli hayat dönemleri seviyeleri var. O belli kültür aldıktan sonra. Çevresi ona bir şeyler verdikten sonra, mektep bir şeyler verdikten sonra yar Yâr bed der dediğimiz, kötü arkadaşlar bir şeyler verdikten sonra mı? Babasının bu mevzudaki ne kültürü, ne kafası, ne de kalbi bu işi izal etmeye yetmiyor. Ve o Müslümanlık olarak da sadece babasının zavallı Müslümanlığını görüyor orada. Öyle bir Müslümanlık ki dünya bilmez, ukuba tanımaz. Şarkı görmez, garbi bilmez, bilgiden yok hıyavesi, bir utanmaz yüz, kızarmaz göz bütün sermayesi. Akif'in ifadesiyle, Müslümanlığı babasının şahsında gördüğü için, işte Müslümanlık budur diyor. Sonra, İmam-ı Gazali karşısına çıksa diyor ki, senin bana anlatacağın şeyleri ben babamdan duydum. Onun için buna bağlı bütün o zındıklardan duyarsınız. Dininizi ağır dolusu küfrederler konuşurken der ki, ben de dindarım, benim anam üç defa haccı oldu, beş defa Kur'an-ı Kur Kerim'i atmettim. Allah, ananın sevabıyla seni cennete koymayacak. Babanın hacca gitmesiyle de seni taziz ve tekrim etmeyecek. Seni senin işlerinle yapacak. Ama işte o anne ve babasında görmüş o kadarcık Müslümanlık. O yarım yamalak, kendi devrinin dışındaki o Müslümanlık, Müslümanlık anlayışı kendi evladını ve yakınını dinsiz etmiştir. Öbürüne gelince, dinsiz bir ailede buhran içinde yetişmiştir. Feraç ve mahraç ararken kendisine nur gösterilmiştir. Bir de bir rehber bulmuşsa şayet, çok orijinal gelmiştir din ona. Yeni terü taze taravetiyle onu görmüş üzerinde ve ona sahip çıkmıştır. Onun için günümüzde daha çok meyhaneden çıkıp gelip ulaşanlar, hakka rahsız olmuş merdaneler var babası camide imam olanlardan gelen pek azdır, dedim. Çocuğa sahip çıkamamak, devrini yaşayamam. çocuğunun yanı başında üç asır ötesinin yaşama havası, Müslümanlıktan çocuğu temsil etmiştir, kaçırmıştır. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Bir hususu daha kafamda tasarlamıştım, arz edecektim. Fakat bu kadarlıkla iktifa edelim. İmkan elverirse önümüzdeki derste o iki hususu da arz edeyim. Sonra da bu fasılda bitirmeyi düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Lillahi tealal fatih Elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما يحب على عز جاره وجلة ناره ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره واشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق الله العظيم وبلعنا رسوله Muhterem müslümanlar İşin en hayırlısı Allah yolunda olanıdır. Sözün en hayırlısı yine Allah yolunda söylenen, Allah yoluna davette vakı olan Allah için olanıdır. Allah için olmayan sözler, cihan değerinde kıymetinde de olsa Allah nazarında kıymeti yoktur. Allah için olmayan davranışlar, binlerce sene devam etse dahi yine Allah nazarından bir anı seyyale O'nun yolunda ve rızası istikametinde kazanılan şeylere müadi şeyler kazanmış olamaz. Her şey Allah'a bağlılığı nispetinde kıymet kazanır. Her şeyin başı Allah'a bağlılığı nispetinde arş-ı azama ulaşır her şey namütenahilik sır ve neşvesini ancak Allah'a intisab içinde elde eder. Davranışlarınızın namütenahi olmasını düşünüyorsanız, ses ve nefesinizin namütenahilik kazanmasını düşünüyorsanız, şu fani ve kısacık hayatta bitip tükenme bilmeyen, ebedi bir hayatı arzu ediyorsanız, tepeden tırnağa kadar Allah'a bağlanın bütün ses ve soluklarınızı onun istikametinde vermeye çalışın. Allah kendisine daveti her şeyin üstünde tutuyor ve teker teker sizleri bu vazife ile kılıyor. Sıhhatlı bir içtimai'nin yapacağı şeyi o devreye ve o kerteden sonraki duruma bırakıyor. Şeytan ise sizi merdivenin daha ilk basamağındayken yukarıda elde edilecek şeylere davet ediyorum. Şeytan size siyaset gösteriyor. Şeytan sizi propagandaya sevk ediyor. Şeytan size imsadın ve pencerelerini sıkıyor ve kapatıyor. Ağzınızdan çıkanları gör gibi sözler, her sınıf tarafından hüsnü kabul görmesin diye size bir damga vuruyor ve vurduruyor. Siz şartlanmış bir insan olarak, Fikirleriniz şartlanmış fikirler nazarıyla bakılan bir insan olarak içtimai hayatta damgalı olarak geziyorsunuz. Ve siz bu yönünüzden sevdiğiniz bağlandığınız din ve diyanetinizin İslam şuurunu tenkiden eder hale getiriyorsunuz. Niçin çünkü ve men ahsanu kavlen mimmen da ila Allah değil. Davet münhasıran Allah'a değil. Çünkü siz işin içinde varsınız, ikbal düşünüyorsunuz, bir kısım hesapları çeviriyorsunuz, mebdede yapılacak şeyle müntihada yapılacak şeyi birbirine <gülüyor> karıştırıyorsunuz. Ben kendi devrimde, bana akseden ışıklar altından, tevdi edilen vazifeyi yapmakla mükellefim. Yarın hadiselerin omuzuma yükleyeceği vazife ne olur onu bilmiyorum. Bugün ben bu vazifeyi yapmakla mükellefim. Benim durumumda olduğu bir devrede Resul-i Ekrem vesselam belki 40 gece üst üste uyumadan vadi vadi dolaştım. İşte ben bunu yapmakla mükellefim. Ve kendisine yapılan bütün teklifler karşısında o sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordum Emirlik diyorlardım. Gençler emrinde diyorlardım. Seni reis yaptık diyorlardım. O bütün diyorlardı ya karşı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordum. Resul-i Ekrem'i tanıyalım. 20. asrın Müslümanları peygamberini tanımıyor. Resul-i Ekrem'i davete çağırıyorum. Tanımaya çağırıyorum sizi. Resul-i Ekrem'i tanıyalım. Mesela kendi kendine çözüm bulacaktır ses ve soluğunuz en kıymetli olması bahis mevzuu için niçin kirletiyorsunuz? Davranışlarınızla mütenahiliyi size kazandırması bahis mevzuu için niçin, niçin kirlendiriyorsunuz? Niçin halkın belli kesimlerinden furu oluyorsunuz? Ne de camiye gelen müminlerinden furu oluyorsunuz? Davranışlarınızı yerinde ayarlamadığınız zaman bunlar oluyor. Olacaktır ve kıyamete kadar da devam edecektir. Sonra ne olacaktır? Sonra seviyorum diye göründüğünüz Allah, o bir kısım kesimlerin mahsuru olacaktır. Siz Müslümanlık diyeceksiniz, onlar aksini diyeceklerdir. Yanınızda camide duracaklardır ama sizin dediğinizin aksini diyeceklerdir. Niçin? Çünkü işinizin için Allah'tan başka şeyler karıştırıyorsunuz. Peygamberden başka şeyler karıştırıyorsunuz. Kitaptan başka şeyler karıştırıyorsunuz. Âmentübillah deyin itiraz edenin karşısındalarım. Âmentübü rasulillah deyin o deliği tıkarız. kuran Kelamullah deyin oradan gelecek itirazı da göğüsleriz. Ama hizbim kiliyim dediğiniz zamanı dediği kapıyamayız. Binaenaleyh Allah'a davet. Allah'a davet kıymetlim. Allah'a davet ehemmiyetlim. ''Allah'a davet ayır ve Kur'an ondan daha tatlı, daha özlü, daha güzel bir söz yoktur.'' diyor. Minarede ezan şeklinde yükselen, camide kâmet şeklinde yükselen, imamın dudağında Allahu Ekber diye dile getirilen ve mürşidin dilinde oturduğu her yerde adeta o meclisin süsü olan La İlahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben bu yolda yürümeyen kimselerin kendi cemaatlerine iki fark katacakları kanaatinde değilim. Saflıkla katılanlar varsa bile bir gün geriye döneceklerdir. İşin yürümediğini tıkandığını görüp geriye döneceklerdir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah daire kutsiyasının dışından, buna davetin dışında, çağrının dışından, Dünya ifade ve işman eder bütün davaların tıkanacağı kanaatindeyim. Peygamberimden böyle öğrendim. Aksine fikir verecek bir şey görmedim. Kendini aklı çıkarmak için söz söyleyenler, menfaati dünya üye için rükû eden kimselerin bu fikir beyanları başka olabilir. Mezara girdiğimiz zaman katansız girecek bizlerin Resul-i Ekrem'i tanıyışı budur. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'a davet. Kur'an-ı Kelamullah buna davet. din İslam dini buna davet. Ve bunun dışındaki her şeyi, meseleyi bulandırıyor kabul etmem. Bu istikamette irşat yapın. Atın kafanızdan kilik sevgisini. Siyasi, gayri siyasi grup sevgisini atın kafanızdan. Görün o zaman sözlerinizi nasıl makes bulduğunu rafa konan büyükler var. Tesilsiz hale getirilen mürşitler var. Bu çamur nasıl sıçradı günden bugüne. Halk dinlemez oldu kendilerini. Keşke o bülbül eda insanlar bu işi bizler gibi söz bilmeyenlere bırakmasaydılar. İrşad ve tebliğ vazifesini yapıp da bataklığa girmeselerdi. Resul-i Ekrem'e hizmet etmiş olacaklardı. Ama... 300 sen evveline kadar küfür dünyası bu memleketi kafir yapmak için uğraştım. İslami dirilişimizde de bu dirilişe hizmet edecek liderlerim, kıymetli insanlarım, nafizi, kelm olan mürşitleri aldı bu çamurun için hasta bitirdi ve tüketti. Ve bu değirmen işliyor. Kur'an üzerinde sivrilen herkesi öğütmek üzere işliyor. Vaizi eritmek üzere, nasihi eritmek üzere müsteği bitirmek üzere mürşidi tüketmek üzere işliyoruz ve için aldığı şeylerle hemen tepesinde onun azrailin israfilin sur sesi gelmeye can sesi gelmeye başlıyoruz ve yıkılıp gidiyor cemaatler başsız kalıyor ve menahsenu kavlen mimmen Allah sizi sazında sözünde havalı edasından ses ve soluğunda sadece ve sadece Allah'ı terennüm etmeye davet ediyorum. Kur'an'ı dile getirmeye davet ediyorum. Resul-ü Ekrem gibi tohumlarınız bile bin verecektir. Mezhar-i Mevcudat Efendimiz on üç sene bu türlü şeylere kapılmadı. Raşid halifeler bu türlü şeylere bel bağlamadılar. Kendilerine tevdi edildiği zamanda altından kaçtılar. Aman bu işi bize yüklemeyin dediler. Başkaları varsa onlar yapsın dediler. İşte Seyyidine Hazreti Ebu Bekir. Beğeniyor musunuz Hazreti Ebu Bekir'i sorayım size evvelen. Beğeniyorsanız niçin öyle olmuyorsunuz? Beğenmiyorsanız şayet kendimize bir ad verelim. Hazreti Ebu Bekir vefat ettiği zaman evi yoktu. Vefat ettiği zaman halifeydi geriye gönderdi üç beş kuruş hilafet maaşından arta kalmıştım. Ne diyeyim ben evler, evlerini topkapı saray haline getiren, dolma bahçe sarayı haline getiren zavallı 20. asrın mürşidciklerine, liderciklerine, rehnumacıklarına Müslüman geçirdikleri Hazreti küfür içinde bulunanlarından. Hazreti Ebubekir minbere çıktı halife olur olmaz. Ey cemaat dedim, ben en küçüğünüz olduğum halde beni başa geçirdiniz. ''Ben eğrilirsen ne yaparsınız? İstikamette olduğu müddetçe bana itaat ediniz, eğrilirsen bana itaat yoktur.'' diyordum. Aradan iki gün geçtikten sonra da yine minbere çıktı. ''Cemaat bu vazifeyi bana yüklediniz ama ben bunun ehli değilim, ehli değilim alın bu vazifeyi.'' diyordum. Seyyidine Hazreti Ömer beğeniyorsunuz aynı şeyi söylemiştim. Raşit Halifeler'in beşincisi olan Ömer bin Abdülaziz üç defa çıkıp aynı şeyi söylemişti. Ama halk ısrar ediyordu. Zira resul Ekrem buyurmuşlardı ki, bu vazife onundur ki o benim değildir der. Bu vazife onun değildir ki o talip olur, o benimdir der. Zira başa çıkma ve yükselme. O zata verilecek ki ondan kaçacaktır. Onun arkasından koşana vermek hem kendisine zulüm, hem millete karşı hiyanettir. Senin ölçülerinde olacak. Sen imaretten kaçanan, en iyi dünyadan uzaklaşanlara teveccüh edecek. Rasul-i onların şahsında tanımaya çalışacaksın. Öyle tanırsan aldanmazsın Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Yoksa bugüne kadar pek çoğum, Kur'an'ın üstüne çıkarak senin omuzlarına bindiği gibi daha bundan sonra birçok müstesnidir aynı şey yapacak ve sen aynı istismarların kurbanı olacaksın. Sesin en doğrusuna ve güzeline, sözün en doğrusuna ve güzeline davet ediyorum. Sen paçanı sıvı Allah'ı anlık anlatmayı vazife olarak üzerine al. Gelecek şeyler, yeni bir şeyler doğurmaya hazırlanmaktadır. Bir asır evvel dünya nasıl bir kafir dünyası doğurduysa, önümüzdeki seneler içinde bütün insanlık aleminde yepyeni bir dünya doğacaktır. İctimai coğrafya karma karışık olacak, ayrı hüviyet ve ayrı şekillerde karşımıza çıkacaktır. Zira uzun üç asırlık bir kıştan sonra üç asrın bir yazı ve baharı geliyor. Bunun da kendine göre bir baharı olacaktır. Elli sene sürecektir, yüz sene mi sürecektir? Ama inanın, bu dünyayı, siyaseti idare edenler değil, politikacılar değil, bu dünyayı falan yerde ve filan yerdekiler değil, bu dünyayı kilit kavgası verenler değil, genciyle, ihtiyarıyla, yaşlısıyla, yaşsızıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, vazifeyi bir irşad halinde kabullenen ve üzerine alan kimseler kuracaktır. Önümüzdeki dünyayı mürşitler kuracak, mübelliler kuracaktır. Onun içinde siyaset, makam, mansıf ve cağ olmayacaktır. O dünyayı kuran kimseler hayatlarını hasır üzerinde geçiren kimseler olacaktır. Kutila'ya mutla yaşayanlar olacaktır. Tekkeye yeni bir neşve getirecekler, irşada yeni bir hava kazandıracaklar, medreteye yeni bir as ve sevk getirecekler, künunu müsbeteye yeni bir mana ve bakış getirecekler olacaktır. Dünyanın hiçbir devrinde, hiçbir zaman amam Müslümanlığa ait gelişmeyi ve tekevrünü bunun dışında bir şekilde müdahale etmek mümkün değildir. Başta Rehber Ekmen Resûl-ü Ekrem öyle bir mürşittir. Kendi devrinde bir dünya Kur'an i̇mam Gazali öyle bir mürşittir. Bir dünya kuran Hindistan'da i̇mam Rabbani öyle bir mürşittir. Ve bu mürşitlerin arkasında kurulan dünya İslami bir dünya olmuş. Bunun dışında şu veya bu mülaza ile aldatma dağısına kurulan dünyalar ise küfür dünyası olmadan çıkamamıştır. Kur'anlarılarında Kur'an-ı Kerim bulunsa dahi. Sizi Rasul-i Ekrem'e davet ediyorum. Belki son sözlerim olur, belki bir kere daha konuşurum veya konuşmam. Sizi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına davet ediyorum. Unutmayacaksınız, hayatınızın sonuna kadar kulaklarınızda çınlayacak. Ben bunlarla Hüzuru Rabbül Alemin'de dedim diye paçayı kultanmaya çalışacağım. Rasul i Ekrem yolunda gidenler felaha ve kurtuluşa ereceklerdir. <gülüyor> اَلَا El Kelam ve وَاَبْلَعَ الْنِظَامُ Kalam الله Mâliti Aziz Allem. Kama Kâl Allahu Teâbak ve Taâlâ fi Kâlam. Vâiza Qur'ân Qur'ân, fâstemu Lâh ve âsitu Lâla Kumturhamun. Aûd bîllâhi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi l-Rahman l-Rahîm. Înna Allâh ma Allah'a karşı çok saygılı olun, Allah'tan çok korkun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَانِ Muhakkak Allah, adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Kitabullah'ı hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, O'nu görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigehvan bulunuyor ya. Yani. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüce ve yüksek İslam dininin ufkunuzda şebal açması istikametinden malınızı ve canınızı o istikamette kullanmakla sizi emrediyorum. Ve en ağır <gülüyor> fuhşayı ve münkeri ve bağıyı yapmaktan sizi Ahlaksızın her çeşidinden Gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi ediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yalan yanlış yol içinde tek doğru yol olan Hazreti Muhammed'in yolunu sırat-ı müstakimi bulasınız, emniyet amel içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akim-i salah, innes salate tenha ani'l fahsayi vel münker. Ve zikrullahi ekber. Allahu alimu ma tesnaun. Fezakallahu'l azim.